Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından düzenlenen radyo oyunu yarışmalarında ödül kazanan bütün oyunları yeniden yayınlıyoruz. Şimdi 2004 yılında yapılan yarışmada Çocuk Bahçesi dalında mansiyon kazanan oyunu sunuyoruz.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 Sevmekten Korkma, birinci bölüm. Yazan Mustafa Koçyiğiz, dramaturk Selma Fındıkları. Yöneten Mehmet Ege, Yapımcı Engin Demiray, efektör Nebi Tam Yükseldi. Bu bölümde oynayanlar: Aslı Elvin Beşikçioğlu, Barış Yağmur Sergen, Baba Levent Çelmen, Sevgi Servet Pam. ...okula giyebileceğim hiç ütülü pantolonum yok abla. Kusura bakma Barış, görüyorsun film izliyorum. Ne olursun abla. Babama söyle ütülesin. Abla. <gülüyor> tamam tamam, bir şeyi kafana takmışsan kurtuluş yoktur. Birazdan ütülerim. Canımsın abla. Ütü yapmayı yavaş yavaş sen de öğrensen çok iyi olur. İyi ama ben daha on yaşındayım. İki yıl önce ben de on yaşındaydım ama ütü yapmayı öğrenmiştim. Evet, acemiliğini de hep benim giysilerimde gidermiştin nedense. Üç gömleğimi de bir pantolonumu yaktıktan sonra gömleklerin yanmamıştı, sadece azıcık sararmıştı. Aa evet hatırlıyorum, sarı yakalı beyaz gömleğim olmuştu. Ona yanma denmez, değil mi ablacım? Artık yakmıyorum, ütü yapmanın inceliklerini öğrendim. Aa evet, çok iyi öğrendin. Eskiden pantolonlarımda üç çizgi olurdu, artık iki çizgiyle ütüleyebiliyoruz. Tamam Barış, tamam. Ben pantolonları çift çizgili ütülüyorum. Tek çizgili ütüleyen birini bu. o ütülesin tamam mı? Aa, şaka yaptım ablacığım şaka. Ay, yemin ederim şaka yaptım. Ben senin çift çizgine de razıyım. Tamam Barış, bitti tamam. Şimdi git başımdan. Ama ablacığım... Hayır bak... Barış, lafı hiç çevirme. Git babam ütülesin. Ama abla... Kararımdan döndüremezsin. Bitti, tamam. Annemiz ölmeseydi, sana da babama da yalvarmak zorunda kalmazdı. Annem yaşasaydı ben ona hiç hatırlatmazdım ki o kendiliğinden ütülerdi. Sabah kalktığımda dolabımda her şeyimi hazır bulurdum. Ütülemezsen ütüleme. Ben de okula buruşuk pantolonuna giderim. Ay, hemen de duygu sömürüsü yaparsın. Tamam tamam, ütüleriz. Merhaba çocuklar. Merhaba. Gününüz nasıl geçti bakalım? İyi. Senin Aslı? İyi. Ne oldu Aslı, bir sorun mu var? Yok bir şey baba. Var, var. Ben kızımı tanırım. Sesinin tonundan, bakışından bilirim. Söyle Aslıcığım, kim üzdü seni? Kim olacak? Barış. Öyle mi Barış? Asıl üzülmesi gereken benim. Bak şu pantolonuma baba. Çift ütü çizgisi yok mu? Var. Bunu söyledim diye üzülüyorsa ben ne yapayım? Barış'cığım biliyorsun pantolonlarını ya ablan ütüler ya da ben. Bu konuda ikimiz de pek suçlu sayılmayız. E, ya ama bu çift çizgi ne öyleyse? Birini ablan yapmıştır diğerini de ben evladım. <gülüyor> <gülüyor> tamam Barış'cığım tamam tamam hallederiz. Hadi salona geçelim orada sizi tanıştırmak istediğim bir konumuz var. Bekletmeyelim hadi. Aa kim var baba? Salona geçince görürsünüz. Baba şimdi televizyonda çok sevdiğim bir dizi başlayacak <gülüyor> Hastacığım en fazla 5 dakika aldır Konuğumuzu daha fazla bekletmeyelim ayıp olur hadi çocuklar Ben gelmek istemiyorum Bak e, kim olduğunu bilmeden tanıştırmak istediğim birini reddetmen hiç hoş değil asla Kim olduğu önemli değil tanışmak istemiyorum Nedenini biliyorsun Bilmiyorum Biliyorsun Hayır bilmiyorum ya Nasıl bilmezsin baba Şu kahrolası bacağım yüzünden Öyle biri değil kızım. Hayır baba, hepsi öyle. Şimdiye kadar yeni tanıştığım herkeste aynı bakışları yakalamışımdır. Beni görür görmez hemen gözleri benim toparlayan bacağıma kayar. Ona baktığımı görünce de sanki bacağıma bakmıyormuş gibi yapar. Benimle konuşur ama aklı ve bir gözü daima benim protez bacağımdadır. Yanlış düşünüyorsun hastacığım, yanlış. Hayır baba, bu hep böyle olmuştur. O andan sonra da bana hep acımayla üstten üstten bakarlar. Bakışlarını yakaladığımda gözlerini hemen kaçırırlar. Aslı. Kendini bana yakın sananlar ya da yakın olmaya çalışanlar hep aynı şeyi sorarlar. Aslıcığım, bacağın doğuştan mı? Yoksa sonradan mı böyle oldu? Böyle oldu nun anlamı topal oldu demektir. Aslıcığım, tamam. Sonradan efendim. Çocuk tacimi yoksa? Hayır efendim, trafik kazası. Vah vah. Geçmiş olsun. E ameliyatla düzeltme şansı yok mu Aslıcığım? Yok efendim ama Aslıcığım günümüzde tıp öyle ilerledi ki bir çare bulunur sanıyordum Onun çaresi yok efendim Bu pantolonun paçasının içinde bir bacak yok çünkü Orada protez var yani takma bacak Görmek ister misiniz? Yok yok hayır o kazada kaybettiğim annemi de Bacağımı da geri getirmenin çaresi yok Devam edeyim mi baba? Tamam Aslıcığım tamam yavrum yeter yeter yeter, yeter. ...senin böyle üzülmene dayanamıyorum. Anladın mı şimdi konuğumuzla neden tanışmak istemediğimi baba? Aslıcığım, seni anlıyorum. Sakin ol yavrum. Hadi Barış, biz çıkalım. Ablanın biraz yalnız kalmaya ihtiyacı var. Peki baba. Kusura bakma Sevgi. seni yalnız bıraktık. Barışcığım... Sevgi benim okuldan öğretmen arkadaşım. Merhaba Barış. Merhaba. Ablan nerede? Hı? Evde yok mu? Aslı biraz rahatsız. Yani gelecek durumda değil Sevgi. Hasta mı? Önemli o... bir şey olmasın? Yok yok önemli bir şey değil. Geçici bir durum. Ablam hasta değil ama biraz sinirli. Ah siz erkekler yok musunuz? Kim bilir ne yaptınız da sinirlendirdiniz kızcağız. Biz bir şey yapmadık öyle değil mi baba? Gerçekten bir şey yapmadık. Ee, şey... Ee, biraz da sizinle ilgili. Benimle mi ilgili? Yani senin şahsınla ilgili değil. Aslı yeni tanışmalarda hep tedirgin olmuştur. Gerginliği bu yüzden. Hmm. Bir bacağı protez. E, topal ya ondan. Ne biçim konuşuyorsun öyle? Kullandığın o sözcük hiç hoş değil Barış. Öyle konuşmamalısın. Bu tür sözcükler ablanı çok üzerler. ...özellikle kardeşi olarak sen... ...konuşmalarına çok dikkat etmelisin. Boyundan büyük laflar etmeye başladın. Hadi bakalım odana. E, ama baba daha yeni geldim. İtiraz yok. Hadi odana. Hem kendin çağırıyorsun... ...hem de hemen odana gönderiyorsun. Görüyorsun değil mi Sevgi'ciğim? İşimin ne kadar zor olduğunu gördün. Bir yabanilik eder... ...misafirin yanına çıkmaz... Diğeri çıkar ama patavatsız laflar eder. Arif'cim bunlar çocuk. Adı üstünde çocuk. Biraz hoşgörülü olmalısın. Sevgi çok anlayışlısın. Sana rastladığım için çok şanslıyım Evlenme teklifimi kabul etmen beni öyle mutlu etti ki anlatamam. Ama gördüğün gibi bu durumu çocuklara açıklayamadım mı? İlahi Arif. Evlenme teklifinin üstünden daha 24 saat bile geçmedi. ...bu kadar kısa bir sürede elbet bunu çocuklara açıklayamazsın. Anlayışlılık sıfatını boşuna kullanmamışım. <gülüyor> Teşekkür ederim, sen de öyle. Hem evlenmek için o kadar acele etmemize gerek yok ki. Bence var. Bak Sevgi, okulların kapanmasına iki ay kaldı. Diyorum ki okullar tatile girdiğinde evlenelim. Hayır Arif, bu doğru olmaz. Beni yanlış anlama. Seninle hemen evlenmek istemiyorum sanma. Önce çocukları bu evliliğe hazırlaman gerek. Tamam işte, önümüzdeki iki ayda buna hazırlayabilirim sanırım. Sanırım demekle olmaz Arif. Çocuklar bu evliliğe ne zaman hazır olurlarsa o zaman evleniriz. Şimdiden iki ay sonrası için gün belirlemek doğru olmaz. Çocukların mutsuzluğu üzerine bir evlilik kuramam. Gerçekten çok iyisin. İşte bu ve buna benzer güzel düşüncelerin için çok seviyorum seni... Tamam, anlaştık. Çocuklar hazır olunca evleneceğiz. Bunu bir ayda başaracağımı göreceksin. Buna ben de çok sevinirim Arif. Seninle bir yıldır tanışıyoruz. Ama önceleri sadece iş arkadaşıydık. Sonra dost olduk. Yine de sana evlenme teklifinde bulunurken... ...kalbim duracak sandım. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Reddedeceksin diye çok korktum. Sen iyi bir insansın Arif. ...ayrıca sana karşı ilgi de duymuyor değildim. Farkındaydım, farkındaydım. <gülüyor> Zaten ondan cesaret aldım. <gülüyor> Benim korkum çocuklar içinde. Anlamadım. Her genç kız o cesareti gösteremezdi. Hangi cesaretten bahsediyorsun bilmiyorum ama... ...herhangi bir genç kız olmadığımı biliyorum. Anla işte. Seni iki çocuklu dul bir adamla... ...evlenme cesaretini gösterdiğin için kutluyorum. <gülüyor> Aman Aril. Ayrıca... Çocuklarımdan biri özürlü olduğu için bugünkü gibi hassas davranışlarda bulunabiliyor. Aslı'nın hassas davranması normal Arif. Sen merak etme. Biz bunları aşarız. Abla, abla. Sana bomba gibi bir haberim var. Neymiş? Babamla o kadın konuşurken duydum. Hangi kadın? Ya canım o kadın işte babamın misafiri. Kapı mı dinledin yoksa? Ne kadar ayıp. Hayır abla. Vallahi billahi dinlemedim. Onların yanından çıkıp buraya gelirken salonun açık kapısından bazı konuşmalar ilgimi çektiği için ne yalan söyleyeyim biraz oyalandım. Tamam tamam uzatma. Neymiş ilginç konuşmalar? Duyunca kulaklarına inanamayacaksın. Ah, uzattın ama söyleyeceksen söyle. Babam evleniyor. Duydun işte. Babam evleniyor. Kimle? Senin tanışmak istemediğin içerideki o kadınla. Adı Sevgi. Babamın okulunda öğretmenmiş. Olmaz. Olamaz. Yalan söylüyorsun. Babam bize sormadan, bizim fikrimizi almadan böyle bir şey yapmaz. Sen öyle san. Kendin duydum. Hem de okullar tatil olur olmaz evlenecekler. Yani hemen iki ay sonra. Babam da iki aylık sürede bizi bu evliliğe hazırlayacakmış. Üvey anne. Hayır olamaz. Olamaz. Annem öleli daha iki yıl oldu. Babam annemi çok severdi. İki yılda onun yerine başkasını koyamaz. Anneme bunu yapamaz. Gidip kendim soracağım. Sana inanmıyorum. Evet evet en iyisi gerçeği onun ağzından öğrenmek. Ya, hayır abla. Ha, ha. Neden gitmeyeyim? Şimdi yine ben azar işitirim. Benden öğrendiğini söyleyince kapı dinlediğimi sanacak. Sansın. Onun yaptığı kapı dinlemekten daha ayıp. Ne olur abla yapma. Yalvarırım yapma. Babam bu konuyu bizimle nasıl olsa konuşacak. Kendi söyledi. Hem bizden gizli evlenecek değil ya. Gitme abla. Yalvarıyorum bak lütfen. Peki. Tamam tamam. Gitmiyorum. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Bekleyelim. Konuyu o açıncaya kadar bekleyelim. Canımsın abla. Demekten korkma. Mustafa Kochiyit'in yazdığı oyunun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak dileğiyle.